Su hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nurhan Oranyeci. Bugünkü programımızda Türkiye'de 18-21 Mayıs tarihlerinde yapılan önemli bir baraj karşıtı etkinlikler dizisinden bahsedeceğiz. Ee, bu demokrasi dediğimiz bir hareket onunla birlikte düzenlenen bu etkinliklere de ev sahibi ev sahipliği yapan Türkiye'den Doğa Derneğiydi. Demokrasi uluslararası bir hareketin adı, ee, insanların iktidarını değil de barajların insan ve doğa üzerindeki iktidarın altını çiziyor. Ve bunu sorguluyor, so, bunu sorgulayan bir hareket. Zaten ismi de İngilizce dem olan barajlardan geliyor, barajdan geliyor. Harekette de yerelden evrense de çeşitli organizasyonlar var. Ee, bunlardan bir tanesi tabii Doğa Derneği, diğeri Orası. Amazon Watch... International Rivers, River Watch, Gota de Agua, Movimiento Gota de Agua, su damlası hareketi anlamına geliyor bu. Instituto Sosio ve Movimento Movimiento Shingu, Shingu Vivo para Sempre. Yani e, yaşayan Shingu için her zaman, e, sonsuza kadar falan bir, e, gibi bir anlamı var. Yani bu saydığımız isimler hareketin kurucu üyeleri, evet, kurucuları. Evet. Daha sonra bu kampanya genişletilmek üzere Hı -hı. E, diğer sivil toplum kuruluşlarına da açıldı. Evet. Türkiye'den su hakkı kampanyası olarak da biz de Hı -hı. E, desteğimizi ilan etmiştik. İşte bu evet. organizasyon e, 18-21 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde bir neler arası e, hı hı. Dünya e, Nehirler Konferansı. Dünya Uluslararası, daha doğrusu Uluslararası Nehirler Konferansı, Konferansı diyelim 18 Mayıs'ta. Evet. Sadece konferanstan sınırlı değildi etkinlik. Daha doğrusu sonrasında bu konferansa konuşmacı olarak katılanlar e, Hasan Keyf'e gittiler. Diyarbakır'a Diyarbakır gittiler, Midyat'a gittiler. gittiler evet. Bütün programı biz de izlemeye çalıştık ama öncelikli olarak bu e, ilk gün yani... Konferansın konferansı, detaylarını sizinden paylaşmak istiyoruz. Bugün neler konuşuldu, birebir evet. neler ifade edildi diye. Hı hı. Zaten konferansta ben de konuşmacıydım. <gülüyor> Sen de katılmıştın izleyici olarak, dinleyici olarak. Şimdi öncelikle bence Güven, Güven Eke'nin yani Doğa Derneği Başkanı Güven Eke'nin konuşması bence çok etkileyiciydi. Şöyle bir sözü var. Bir insanı köleleştirmenin en kolay yolu onun doğa ile olan bağlarını koparmaktır diyor. Kapitalizm bir şeyin sonsuza kadar büyüyebileceği romantizmine sahip diyerek bir eleştirde bulundu. Ee, ve bu büyümenin barış içinde olacağını varsayıyor diyor Güven. Ancak bunlar ekolojik e, ihtilaflara neden olacaktır ister istemez diyor. Ve bütün mücadelelere rağmen, mahkemelere rağmen inşaatları devam eden Ilıssu ve Belomanta barajlarında kader arkadaşı olarak görüyor. Demokrat evet, aslında ha. bu kader arkadaşı... Bu sene başlamadı, bunu da hemen evet. belirtselim. Geçen yıl Haziran ayında Rio Artı e, 20 hı hı. E, döneminde e, Doğa Derneği'nin aktivistleri Amazon'lara gitmişlerdi ve işte Shingu Nehrin üzerinde yapılmak istenen Bolomonte barajını e, ...protesto etmişlerdi. Orada bu zaten ilk tohumları orada atıldı. Atılmıştı. Onun devamı olarak işte bu büyük barajların yapımına karşı hı hı. duran hareketleri bir araya getiren bir organizasyon, network diyelim. Hı hı, evet. Şimdi şey diyor güven birde. Zihinlerde barajlar varken nehirlerdeki barajları yıkamayız. Bu da çok hoşuma giden bir cümleydi. Dünyadaki tüm nehirler kader arkadaşıdır. Ve birinin yok oluşunu kabul ettiğimiz zaman hepsinin yok oluşunu aslında kabul etmiş oluyoruz diyor. Bir hmm. pratik şeyi de söyleyelim gerçek ya da gerçekliği e, bu cümlenin anlaşılması açısından şöyle bir şey de var. Belomonte barajını yapan e, şirket Hı -hı. aynı zamanda Ilısı'yı evet. yapan şirket. Ne tesadüf. <gülüyor> e, yani bir barajı durdurmak yani Belomonte'yi durdurmak aynı zamanda sudaki yapılacak barajın da önüne ciddi bir engel oluşturmak anlamına geliyor. Yani bu e, evet. romantik bir cümle değil. E gerçekliği olan bir cümle, evet pratik, pratik hayatta da gelmiyor. Evet pratik, olan bir cümle. Hı hı. E, ve şey diyor tabii Güven, bunun için dünya çapında birleşmemiz lazım. Hani yeni bir baraj inşa ettirmemekten bahsetmiyorum, var olanları da yıkmamız lazım diyor Güven. E, ve hani fiziksel olarak değil, bizim zihinsel olarak birleşmemiz lazım. O yüzden zihinlerimizdeki barajları da yıkmamız lazım diyordu. Evet. Evet. Bu oturumda yani Güven e, Doğa Derneği adına yaptığı konuşmayı ilk oturumda gerçekleştirdi. Hı -hı. İlk oturumda e, Güven'in yanı sıra e, iki konuşmacı daha vardı. Bunlardan bir tanesi oldukça... E, zor bir ismi var. E, çekti. Evet zor <gülüyor> bir ismi var. Brezilya'dan geliyordu binlerce kilometre uzaktan. Kayapo e, kabilesinin şefi Mayalu Çukuya... Evet. Me diyelim biz umarım doğru. O kızı, doğru. mayalı kızı. Hapar Megaron, Megaron. Aha, şefin e, kendisi. E, doğru ifade ediyoruzdur. E, o bir konuşma yaptı. Amazon'daki barajların etkileri ve Brezilya yerlerinin direnişi üzerine. E, o da ifadesinde şey söylüyordu konuşmasında. Yani üst, biz demokratik e, olduğunu iddia eden bir hükümete. ...karşı mücadele ediyoruz. Hı hı. Ee, hükümetin... ...ekonomik gelişme adı altında... ...aslında yaptığı şey bizim... ...hayatlarımızın çalınması. Evet. Çünkü çok doğayla iç içe bir... ...yaşamları olduğunu... ...ifade etti. Uzun bir e, anlatım içerisinde. Ve e, biz... ...hayatımızı korumak için aynı zamanda... ...duayı korumak zorundayız. Bunlar ayrılamaz. E, biri... ...diğerinin önüne konulamaz. Çok birleşik... ...bütünlüklü bir... Hı -hı. Mücadele diye e, uzun bir biçimde anlattı ve aynı zamanda Alısı'ya neden destek verdiğini Hı -hı. de bu kapsamda e, ele almaya çalıştı. Şimdi bir başka önemli yine e, yerli halklardan e, bir tanesi de Mapuçiler. Mapuçilerden de Moira Milan e, bu bir halk lideri e, Arjantin'den, Arjantin Patagonyası'ndan gelen Moira Milan konuştu. O da e, Şili ve Arjantin devletlerinin içinde yer alan Patagonya bölgesinde e, 12 bin yıldır yaşadıklarını söylüyor ve diyor ki devlet topraklarımızı bizden almaya çalışıyor. Bunun altın madenleri açarak yapıyor, barajlar kurarak yapıyor. E, ama diyor bizim için toprak çok önemli. Mapu bizim dilimizde. Dünya evet. demek toprak Çok demek. Orada, değil mi? Evet. Şe ise insanlar İnsan anlamına geliyor. Mapuche'de toprağın insanları anlamına geliyor. Hatta diyor dilimiz Mapudungun bile toprağın dili anlamına geliyor diyor. Biz bu nedenle hani, toprak olmadan var olamayız. Kültürümüzde doğadan bir parça yok olursa kültürümüzden de bir parça yok olur. Biz buna inanıyoruz diyor. Ve şeyden bahsetti, o da çok ilginçti bence. Arjantin hükümetiyle mücadele ederken bazen nehir kenarına inip ona törenle destek olmak istiyorlar. Ancak işte jandarma engel oluyormuş ve diyor ki yani aslında kendi yasalarına göre bile doğru bir şey yapmıyorlar. Çünkü Arjantin yasalarında her halkın kendi dini töreni yapmakta ve ibadetlerini yerine getirmekte getirme gibi bir özgürlüğü var. Bizim de tapınağımız bütün dünya, ibadethanemiz bütün Hı -hı. dünya. Ve hani ona yapılan saldırı aslında bizim varlığımıza, ifade özgürlüğümüze de yapılıyor. Yani barajlar, HES'ler, madencilik gibi her türlü faaliyet aslında doğaya ve topluma zarar veren faaliyetler devletin yasalarına bile karşı gelmek anlamına geliyor diyor. O sırada da şöyle bir şey oldu, bir dinleyici şey dedi, tüm katılımcılara sordu bu soruyu, şey diyor. Bu barajlara karşı kanunsal mücadele neden başarılı olamıyor diye Hı -hı. bir soru. Yani bu kanunlarla Hı -hı. mücadele ediliyor, bu kanunlar Nasıl çerçevesinde oluyor? mücadele Hı -hı. ediliyor ve bunlarda da başarı sağlayamıyoruz. Hı -hı. E, ne yapmamız gerekir diye bir soruydu Hı -hı. aslında bu. Evet. Moira'nın yanıtı evet Çok güzeldi, alkış Tek Dedi ki Moira, tek kanun doğanın kanunlarıdır ve ardından da şöyle dedi. İnsanlar devletlerin yaptığı kanunlardan şu ya da bu şekilde kaçabilirler ama doğanın kanunlarından hiçbirimiz kaçamayız. Zaten kaçamadığımızı görüyoruz yani evet. e, doğaya yönelik verilen tahrifatlar e, ne kadar engel olmaya çalışırsanız çalışın yani sen... ...bentler kurun e, ya Hı -hı. da işte barajlar yapın ama e, sağanaklarla, sellerle alt üst oluyor. Yani evet. önüne geçemiyorsunuz verdiğiniz e, zarar e, size dönüp geliyor. Evet. Bundan sonra bir ifadesi daha vardı. Aslında bu kanunları da yapanlar bizleriz ve değiştirme imkanımız var. Hı -hı, öyle demiştim. Evet. Diye ve şey demişti hani... E, eğip büküp kaçabileceğiniz kanunlarla doğayı koruyamazsınız. Bu bir zaman kaybıdır. Dikkate alınması gereken tek kanun var. O da doğanın kanunu dedi. Ve herkes alkışladı. Evet şimdi aslında bir ara verelim. Ee, yine Moira Milan'ın bana önerdiği çok güzel bir şarkı var. O şarkıyı e, dinlemek istiyoruz. Şarkının adı da şu anlama geliyor. Dehemi Corazon en el oriyo Yani kalbimi bir nehrin gözesinde bıraktım. Anahi Mariluan. Söylüyor. Devam ediyoruz. Ee, çok konuşulacak şey var. Şimdi e, bir başka konuşmacı da Azlam Alvaş'tı. Nature Irak'tan Irak Doğa Derneği'den geliyor. Evet. Onun konuşması da çok ilginçti. Başlığını şey diye açmıştı. Su gerilim için değil Hı -hı. dayanışma için bir araçtır demişti. Ve bu mimalde bir konuşma yaptı. Azdam Albaş'ın e, özelliği şu aslında. Bu çevre Nobel'i veya Oscar'ı olarak bilinen Goldman, Goldman. Çevre Ödülü'nün bu seneki sahibi kendisi. kendisi. E, bu Saddam zamanında e, mezopotamya sazlıkları kurutulmuştu Hı -hı. tamamen. Yani 1991'den itibaren 2003'e kadar e, Saddam'ın düşürülmesine kadar... Oraya giden bütün su kaynaklarının yönü değiştirildiği barajlar kuruldu. Ve oradaki insanlar da göç etmek zorunda yani Bilinçli olarak yapıldı. Sonra işte saddamın düşmesinden sonra rejim değişikliğinden sonra da doktor Alvaş... E, Giriyor oraya ve e, bir projeyle yeniden cennet... ...çocukluğunun geçtiği proje. yerleri tekrar evet. hayata döndürmek üzere bir proje yapıyor. Evet ve yeniden böylece e, kısa bir süre içerisinde de orayı tekrar hayata döndürmenin yolunu buluyor. E, ve şey diyor Allah, diyor ki... Şimdi hani bunu, bundan kurtulduk biz, Saddam'dan kurtulduk ama bu sefer de Ilı Su Barajı Dicle üzerinde inşa ediliyor. Ee, ve su tutmaya başladığı zaman da burası tekrar kuruma tehlikesiyle yüz yüze kalacak. O nedenle hani ben de buradayım e, diyor. Dilediğimiz güne kadar yani bugüne kadar da çok sayıda e, bataklık Arapları diye ifade edilen insanlar bu barajın hı. yapılmaması için Türkiye'yi ziyaret ettiler. Hasankeyf'e geçen Hasan sene gelmişler de Mayıs ayında. Evet ondan bahsediyor şey de dedi o da çok önemliydi bence hani bizim artık suyun sahibinin hani Türkiye, Irak, Suriye arasında suyun sahibi kim e, sohbetlerinin ötesine geçmemiz lazım. Çünkü bunların kimseye bir faydası yok. Bizim artık suyun hepimizin olduğunu kabul etmemiz lazım ve daha adil biçimde nasıl paylaşacağız bunu konuşmaya başlamamız lazım diyordu. Onun gösterdiği bir slide'dan var. ha, evet. e, vardı sunumda bahsedelim mi? E, evet, Dicle'nin e, akışını bir grafikle ifade Hı -hı. etmiş. E, debis'inin ne kadar düştüğünü gösteriyor. Zaman içerisinde. içerisinde 1940'tan başlamış. 2010'a evet, kadar bunu gösteriyor. Bunu da e, şey diye yorumladı. İnsanların kalp atışının Hı -hı. gittikçe zayıflıyor e, evet, yani Dicle'nin atışı. Eğer e, baraj inşa edilirse tamamen Hı -hı. duracak. Yani Dicle'nin ehrinin ölümü anlamına gelecek diye böyle bir Evet biz çok güzel bir benzetme yaptı orada ee, Bir de şey e, yine ikinci oturuma geçtik Bu seferde Jason Reney konuştu International Rivers'tan dünya nehirler Daha doğrusu uluslararası nehirler örgütü Genel Müdürü kendisi ee, şey diyordu Jasonda ABD dünyanın nehirleri en fazla barajlanmış ülkesiydi ama Çin bizi geçti. ...şampiyon oldu şimdi diyor. Yalnız diyor bizim... E, ...hani bu hatalarımızdan öğrenilmesi gereken çok şey var. Biz öyle bir noktaya geldik ki... ...sadece Kaliforniya'da bir tane nehir barajsız kalmış. Koca Amerika Birleşik Devletleri. Barajın ilk yapıldığı ülke Amerika Birleşik hı hı. Devletleri... ...ve e, etkilerini... ...izleme imkanlarını daha fazla Tabii. buldular. ve evet. Bu anlamıyla en fazla baraj yapılan ülke... Ee, ama yıkımı da gerçekleştiren ülkelerin arasında. Tabii bin tane baraj yıkılmış. Yapılan barajların Yapılmış yıkılmasından Yapılmış olan barajlar evet zaman içerisinde artık kullanılmaz hale geliyor veya doğaya çok büyük zararlar veriyor ve yıkılması gerekiyor. Ee, ama diyor hani bizim e, bu yoldan dönmüş olmamız dünya için yeterli değil. Çünkü Çin var şimdi. Ee, onun dışında diyor Hindistan'a bakıyoruz sadece Gaj nehri ve kolları üzerinde 400 baraj daha kurulması Hı -hı. planlanıyor. Yani mesele ne ülkeyle ne bölgeyle sınırlı değil. Ee, bütün dünyanın meselesi. O nedenle tek bir baraj projesine karşı çıkmak aktivistlerin enerjisini ve zaten kısıtlı olan zamanını e, kötü kullanmak anlamına geliyor diyor. Birleşmemiz lazım diyor. Şey de çok güzeldi. Haritadaki nehirleri gösterdi. Dedi ki şu gördüğünüz mavi çizgiler bizi birleştirmeli. Hı hı nehirler tarafında birleşmekten zaten bütün Hı -hı. konuşmacıların ana vurgusu vurgularından bir tanesi buydu evet. bu mücadelelerin birleşmesi gerekiyor çünkü Hı -hı. bunu yapmak isteyenler e, tek bir odaktan hareket ediyor aynı karşı karşıda biz birleşip bir mücadele sürdürmemiz gerekiyor gerekiyor deniyordu. Yine Ulrich Eichelmann vardı Riverwatch Avusturya'dan. O da e, kendisi çok önemli bir aktivist aslında. Hani 80'lerde 90'larda şu anda da önemli bir aktivist. O sıralarda baraj karşıtı hareketlerin içindeydi her zaman. Ve şey diyor Avrupa'da 90'larda hemen hemen hiç baraj inşa edilmedi. Çünkü baraj karşıtı hareket çok güçlüydü diyor. Hı hı. Ancak 2000'lerde Çin sahneye çıkınca yine Çin'in adını alıyoruz... Ve uluslararası baraj lobisi iklim değişikliğiyle mücadelede fosil yakıt enerjilerine tek alternatif olarak barajları göstermeye başlayınca işler değişti diyor. Evet, evet. biz bunu daha önceki programlarda da dile getirmiştik iklim değişikliği evet bir somut olgu. Ama buna Hı -hı. karşı e, mücadele ederken hükümetler e, bunu bir paravan olarak kullanıyorlar. İklim evet. değişikliğine karşı mücadele ettiklerini göstermek amaçlı olarak Türkiye'de baraj hele. yaptıklarını <gülüyor> iddia ediyorlar. HES yaptıklarını iddia ediyorlar. Ama bir yandan da kömürlü e, termik santrallerine yatırım yapıyorlar. Oysa evet. e, tek bir alternatif baraj yapmak değil. E, yenilebilir enerji kaynaklarının içerisinde rüzgar var, güneş var, tabii, jeotermal tabii. var. Hı -hı. E, bunlara yatırım yapmayıp e, en karlı gördükleri ha. alan... Evet. Için. Bir de böyle bir lobi olması da tabii yani hükümetler hep o yönde karar alma konusunda baya e, manipüle ediyor. E, bir de şey diyor sadece Balkanlar'da 700 pardon 570, 570 baraj, baraj planlanıyormuş. Burası diyor baraj lobisi için Avrupa'nın tek bakir kalmış bölgesi. Türkiye'de bunlardan bir tanesi aslında. Yani Aha. gittikçe hızlanan bir baraj inşa e, şeyi var e, furyası. Ve diyor dünyaya baktığımızda 5000'e yakın büyük barajın. ...planlama aşamasında olduğunu görüyoruz. Ve sanki senin dediğin gibi... ...dünyada yenilebilir enerji kaynakları... ...hidroenerjinin hep kayırıldığını... ...kayırıldığını görüyoruz. Rakamlar da bunu görüyoruz. söylüyor demişti. 120 evet. milyon dolar... ...yeni barajlar için e, fon ayrılmış. Yani. Hı hı. Yani finansmanı evet. da kullanılmış. Güneş yatırımları ise... ...20 milyar dolar. Evet Çok daha az ki bu sadece yeni barajlara... ...ayrılan fon. Yani evet. Hepsini düşürsek daha da büyük bir fark var. Ve 40-80 milyona yakın insan... 40 ile 80 milyon arası insan diyor barajlar yüzünden göç etmek zorunda kaldı ki 500 ile 750 milyon arası insanda barajların neden olduğu sorunlarla her gün yüz yüze yaşıyorlar. Bu şekilde devam ediyor. O'lerin şöyle bir önerisi vardı. Bu ilginç geldi bana. Yani aslında güvenlikinin söylediğinin tam tersi. Bunu yani. hareketin tartışması gerektiğini söyledi. Evet evet. Şey diyor hani HES diyor sözüm ona kalkınma projelerinden tamamıyla muaf olmalı bazı barajlar HES'lerden çok yani HES'lerden barajlardan bazı nehirler muaf olmalı. Ee, ...tamamen koruma altına alınmalı diyor. Bunun için de küre ölçekli bir master plan hazırlamalıyız. Neyi yok etmek istediğimizi belirledikten sonra onu koru korumak daha kolay olacaktır diyor. Bu da tabii bayağı bir tartışmalara neden oldu. Aslında şunu söylüyor yani sadece ülke içerisinde bir havza planlaması falan değil. Dünya Hı, genelinde bazında, evet. bir e, havza planlaması yapıyor olmak lazım. E, evet. Kimi nehirler zaten e, üstlerinde barajları, HES'leri var. Yenilerini e, bunlara dahil etmemek üzere bir... Evet. ...önerisi var. Evet, bu tartışılıyor. Hı -hı. Evet. Ee, bir de şeyden bahsetti. The Growth'dan bahsetti. Yani büyümeyelim, daha fazla büyümeyelim artık. Hani çok hızlandık, çok e, büyüdük. E, buna bir hayır demek gerekiyor. Bu da barajlara da hayır demekten... ...daha fazla enerji harcamaya da hayır demekten... ...geçiyor diye bitirmişti konuşmasını. Evet. Üçüncü evet. oturumda ise... Hı -hı. E, ...yine Brezilya'dan... E, ...birisi vardı. Amazon Watch Brezilya kampanya Hı -hı. direktörü vardı. Christian Poirier. Evet. Hı -hı. Ee, o da yine Brezilya'nın Amazon'da planladığı Hesler ve Benemonte barajı üzerine Hı -hı. E, bir konuşma yaptı. E, Benemonte barajı tarihi 25 yıla yakın. Yani evet, 25. Yıldan 25 beri yapılmaya çalışılıyor. isteniyor. Hakkında Hı -hı. 16 tane dava açılmış şimdiye kadar. Evet. E, muhtelif direnişler sergilenmiş. E, ona rağmen e, hükümet ısrarlı bu konuda. Evet. Bütün şeyleri e, yani bu dava süreçlerinde. Başvuru yapanlar kazanmasına rağmen en son gelen aşamada hani polisler, orduyla saldırı bir durumdaydı. Evet. Bunu yapmak için büyük bir kararlılık gösteriyor. 5 bin kilometrelik bir alan etkilenecek, ormansızlaştırılacak deniyor. Bu barajın yapımıyla birlikte 18 etnik gruptan 25 bin insanın yaşam alanlarının işgal evet. edileceği söyleniyor Barajın Hı. işte yapımı sırasında. Evet, şey de bir tane hani Brezilya'nın baraj yapma iştahı. Çevredeki diğer ülkelere de bulaşıyor demişti. O da çok güzel bir şeydi yani saptamaydı bence. Hı hı. Hepsi kendi barajlarını bir an önce dikme derdinde diye bir ona benzer bir cümle de yaptı. Sonra benim bir konuşmam vardı Akgün İlhan Su Hakkı kampanyasından. Ben de su krizinden girdim biraz. İşte su krizinin ancak adalet çerçevesinde su hakkı kavramı etrafında çözülebileceğinden bahsettim. Su hakkı derken sadece insanların kendi içlerinde suya erişimdeki adaletten değil... ...diğer canlıların ve gelecek nesillerin hatta nehirlerin kendi su hakkından bahsetmek gerektiğinden e, bahsettim biraz. E, ancak bunun tama yakın bir adalet anlayışı olduğunu dile getirdim. Ve bunun zaten hani Alternatif Dünya Su Forumlarında ve su hakkı mücadelelerinde zaten e, sıklıkla dile getirildiğinden bahsettim. E şöyle bir şeyle bağladım. Bu modern toplum insanları için yeni bir paradigma gibi görünebilir. Nehirlerin öz su hakkı. Ama aslında yerli topluluklar dünyanın pek çok yerinde su hakkını ve suyun hakkını zaten korumaya çalışıyor. Ve e, suyun her canlıya ve her varlığa aslında ulaşabilmesi için de nehirlerin akması gerekiyor. Hı hı. Nehirleri akmaktan alıkoyan e, yapılar e, işte bu baraj olabilir başka bir şey olabilir. Bunların mümkün olduğunca az yapılması gerekiyor demiştim. Evet. Sonra bir de şey vardı, Turkanla Gölü kardeşliğinden Joshua Engeli, o da e, Turkanla Gölü'nü anlattı biraz. Orada da işte 180 mil uzunluğunda Kenya'dan, uzunluğu, Kenya'dan Hı -hı. evet, e, 180 mil uzunluğunda ve 30 bin genişliğinde dünyanın en büyük daimi alkalin gö çöl gölü. Bu gölün beslendiği e, en önemli kaynak da zaten Kenya ile Etiyopya arasında sınır aşan bir nehir olan Omo Nehri. Onun üzerinde de bir baraj olduğundan yapılmaya evet, başlandığından bu yana evet. suyunun doksanını bu yönden karşılaşıyor. Yani çok oluyor. büyük bir kısmı evet. neredeyse tamamı. Eee bu hani bununla mücadelede şeyden bahsedelim. Burada bir sürü yerli halk var. Bunlar hani e, tamamen bu sulara bağlı hayatları falan diye onu anlattı. Hatta 3 adet milli park var ki bunlar aynı zamanda UNESCO, UNESCO dünya mirasıymış. Evet. Çok benzer şeyler aslında. Evet, yani bu konuşmacıların çok anlattıkları şeyler Hı -hı. hep e, aynı hikayeyi Olanlara yani. çok benzer. Hı -hı. Milli parklarda kuruluyor. Dava Hı -hı. süreçleri yaşanıyor. Yıllardan beri e, sürdürülen projeler, e, çok ciddi direnişlerle e, karşı çıkışlar söz konusu buna rağmen hı hı. yapılmaya çalışıyor. Çok Geçme. benzer hikayeler çok anlatıldı. Çok benzer hikayeler, evet. şurada da şöyle bitirdi konuşmasını. Hani baraja karşı mücadelede halkın katılımı kilit öneme sahip dedi. Çünkü hani gölde olup biten her türlü değişimi en iyi onlar biliyor. Dolayısıyla da kendilerini bekleyen tehlikeyi en iyi onlar biliyor ve bununla nasıl hani mücadele edeceğini onlar biliyor dedi. Yine e, Dijital Varm'da son oturumda Dijital tuba Kılıç, Doğa Derneği'nden yine Hasan Keyif kampanya koordinatörü de e, fazla zamanımız olmadığı için onu da kısaca geçeceğim. Hasan Keyif'le ilgili e, olarak en önemli mücadelenin UNESCO Dünya Mirası olarak kabul edilmesi yönünde. 10 kriterden 9'unu sağladığı ve bunun hani dünyada tek bir yer, yer olması e, gerçeğinden bahsetti. Ama dedi Türkiye hükümeti başvuru yapmıyor bu evet, konuda. Evet, hükümet başvuru yapmadığı için listeye dahil edilmiyor. Evet. Yoksa kriterlerin evet. 9'unu tamamlamış. Yani Hı -hı. toplam 10 kriter var. 9'unu gerçekleştirmiş durumda. Evet, Hasankeyf. bunu söylerken diyece bir katılımcı hatırlarsan şey dedi. Hani Hasan Keyf aynı zamanda Avrupa Nostra'nın korunması gereken yerler evet. listesindeki 7 tane yer oluyor bunda. Son on içinde yer alıyor dedi. Haziranda bu belli olacak. İnşallah Hasan Keyif de o listenin içinde olacak. Evet e, sonra e, konferanstan sonra neler oldu? Çok kısaca onu evet, da söyleyeyim. Eylem Zaten bitti <gülüyor> evet eylem yapıldı. Eylemden bahsedelim. Bu haftaya atma nedenimiz de buydu aslında. Evet bu eylemle de ilgili bir şeyler söyleyelim diye. bir hemen ardından yapmadık programı. 19 Mayıs'ta katılımcılarla ilgili e, şey birlikte bir e, strateji belirleme toplantısı yapıldı. Bu kapalı halka. Sonra ertesi gün sabahın erken saatlerinde Diyarbakır'a doğru yola çıkıldı. Heyet önce Diyarbakır Belediye Başkanı Osman ile görüştü. Ilı Barajı'nın inşaatını durdurulması için seferber olunması gerektiğinden bahsedildi. Ertesi günde Midyat'ta barajın inşaatına giden yolu kapama eylemi düzenlendi. Neden Midyat? Çünkü şimdiye kadar hep Hasankeyf'te yaptık dediler bunu. Artık hani hı hı. İnşaat medya fazla ilgi göstermiyor. O nedenle biz direkt inşaatın olduğu yere giden... Yolu kapatalım dediler. Yarım saat boyunca yolu kapadılar. Sembolik de olsa hani Ilısı Barajı'na ve diğer barajlara karşı uluslararası bir karşı duruş sergilemiş oldular. Ve şöyle diyorlardı pankartlarda. Nehirler birleştirir, barajlar böler. Ilısı ve Belamonte Bel barajlarını durdur diye yazıyordu. Burada da işte açıklamalar yapıldı, konuşmalar yapıldı. Evet. Yerel basından olduğu kadar ulusal basından da haberciler yer aldı. Eylemden sonra da Hasankeyf'e evet, gittiler. Eylem mesajlarının evet. bir kısmını da belki söyleyebiliriz bir dakika içerisinde. Bir barış evet. ve dostluk için burada olduklarını ifade ettiler. Ko Hı -hı. Kalkınma sosyal adaletle mümkündür dediler. Ee, yani kalkınmaya bizzat karşı değiliz ama bir kere sosyal adaleti yok ediyorsunuz. Evet. Ee, ve sonuna kadar kalkınma diye bir e, anlayış da olamaz dediler. Kültür ve nehirlerimizi öldüremezsiniz demek için buradayız dediler. Çünkü e, nehirler etrafında kurulmuş çok ciddi kültürler var neylerin hı hı. ölmesi demek Ökülüyoruz bu kültürlerin de, de, ölmesi senek. demek buna hı. karşı biz mücadele edeceğiz ve bu mücadelenin temelinde aslında e, bu demokrasi e, network'ün içerisinde oluşturmaya çalıştıklarını ifade ettiler. Evet. evet daha fazla uzatmayalım programımız çoktan bitti aslında e, gelecek hafta görüşmek üzere hoşçakalın su hakkı